Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da yine beraberiz. Ben Melis Behlil. Bu hafta programımızı Adolf Deutsch'ün The Apartment, Apartment filmi için yaptığı ana temayla açtık. Ee, programımızın formatı birazcık değişik bu hafta. Ee, daha eski bir filmle başladık. Ee, zira geçtiğimiz haftalarda da bahsettiğimiz e, Beykoz Kundura Sinema'dan ee, biraz daha size e, bahsetmek istiyoruz Daha iyi tanıtmak istiyoruz O yüzden e, Kundura Sinema'dan Buse Yıldırım bu haftaki konuğumuz Hoş geldin Hoş bulduk <gülüyor> Beykoz Kundura'ya geçmeden önce ama her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi paylaşalım sizlerle. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. 40. Programımızın e-mail adresi ise sinefiller@gmail.com. at Bu haftaki destekçimiz Azmi Hamzaoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Evet, Beykoz Kundura. Ee, dediğim gibi geçtiğimiz haftalarda e, Biz programdan da bahsettik e, Biraz ulaşımdan da bahsettik Ama e, Senden biraz oranın oluşum Hikayesini de dinleyelim Önümüzde ne gibi planlar var Bize neler anlatmak istersin e, Beykoz Kundura'ya dair Çünkü e, yeni sinemalar Evet açılıyor ama genelde alışveriş merkezlerinin içinde o zincirlerden açılıyor Hepsi aynı programları gösteriyor Halbuki Beykoz Kundra'nın programları da çok özel bir şekilde hazırlıyorsunuz ve çok da keyifli filmler gösteriyorsunuz. Biz her hafta hatırlatmaya çalışıyoruz dinleyicilerimize. Biraz senden dinleyelim Kundra Sinema'nın öküsünü. Öncelikle sizlere çok teşekkür ederim desteklediğiniz için. Açık Radyo'ya ve Sinefil programı dinleyicilerine çok teşekkürler. Kundra'nın hikayesi aslında az çok hepimiz biliyoruz. Hem Sümerbank tarafından uzun, seneler, uzun senelerdir e, ayakkabı ve deri e, kundura yani üretimi sağlayan bir yer. E, Osmanlı'nın e, son dönemde sanayileşmesinde önemli e, yeri olan bir yer. Ve e, 2005 senesinden beri e, pilotolar kuruluyor. Bir şekilde yaratıcı sektörün e, merkezi e, haline gelen bir yer oldu. Bu hem organik bir şekilde ilerlerken aslında yani bunun böyle bir mekanın değerini hepimiz aslında zaman içinde yaşadıkça daha da iyi anlar olduk. Bir yandan da kentin dinamikleri de çok farklı değişti elbette. Farklı arayışlar ve yeniliklere ihtiyaç olduğunu hissettik. Bu doğrultuda aslında hem Kunduğ'un yakışı, yani Kunduğ'un hak ettiği hem de İstanbul'a yakışan bir, e, Proje nasıl dönüştürebiliriz diye düşünürken hala var olan yaratıcı sektörü de e, avantajına çevirerek e, kötü sanat kimliğinin inşa etmenin politikalarını ve stratejilerini geliştirdik bunca bu geçen zaman süresince. E, zaten geçen senelerde de yaptığımız küçük film etkinlikleriyle ...size konuk olmuştuk... ...yani hep aslında e, hayal ettiğimiz şey bir tür bir e, herhangi... ...az önce bahsetti, bahsettiğim gibi herhangi bir e, sinema salonu açıp... E, e, ...sadece sinema deneyimi sunmak değil... ...hani farklı bir şehri deneyimi sunmaktı bizim için önemli olan... E, ...bu doğrultuda e, aslında e, sinema severleri... ...nasıl farklı bir keşif duygusuyla nasıl yönlendirebileceğimizi düşündük... Bu nedenle hani daha içeriklerini daha yaratıcı bir şekilde, e, yaratıcı ve kaliteli bir şekilde tasarlarsak hani e, hem iyi bir şey yapmanın ve iyi bir şey tüketmenin ve e, yeni farklı bir şey keşfetmenin e, arzusunu aslında biraz e, canlandırmak istedik. E, kültür sanat e, seyircilerini, severlerini. E, geçen yıl aslında Restore Film günlerinde bir tür... E, Fabrika temasında restore edilen filmleri seçerek restore edilen bir fabikada e, aynı kültürel mirasın bir parçası olan filmleri yine endüstriel mirasın bir parçası olan bir mekanda. ...bir fabrikayı girizgah sağlamış evet, olduk. Evet, onu bir hatırlatalım dinleyicilerimize. Ee, zaten e, Beykoz Kundura'da bu sinema açılmadan önce de... Hı -hı. ...bu senin dediği gibi hem e, konserlerde oluyordu... ...festivalde de kullanılıyordu. Ayrıca e, açık havada yapılıyordu değil mi? O, o, yazın olan gösterimde. Evet, Yazın olan gösterimde açık havada. E, yani farklı mekanlara denedik açık hava konseptinde. da ilk seferinde. ikincisinde deniz kenarına, e, boğaz kenarına indik... Mekan bol <gülüyor> ve çok güzel. Biz de her nimetinden faydalanarak aslında sizlere de bunu sunmak istiyoruz. Aynı şekilde konserlerde İstanbul Jazz Festivali ilişkilerimiz hala devam ediyor. Konserler de düzenlendi. Gezgin Salon'da geçen sene Kundura da yer aldı. Ve hani bunun sürekliliği bizim için önemli. Bununla beraber aslında Kundura'nın kendi kimliğiyle ilişkilenmesi de önemli. Ardından kışın e, karlar altında kabuslar temasında, hani kış, e, kışın okunduğunu verdiği his aslında birçok çekime gelen ekiplerin onu çok iyi bildiği, soğuk, e, zaten o e, modern mimarinin verdiği e, tuğlaların, o büyük e, ölçülemez e, geniş mekanların verdiği o soğuklukla beraber karanlık köşeleri, aslında hem birçok e, dizi projesine, sinema e, çekimlerine ilham verirken de aslında bize de ilham verdi. Ve fabrikaya giriş yapmışken fabrikada kalalım, tek bir gün boyunca üç tane film arka arka Ve o filmlerde e, bir nevi e, yine aynı kış konseptinde kalarak aynı mekanda geçen filmler olsun diye e, seçmiştik. Yine biraz o te, e, deneyim sunma fikrinden yola çıkarak... ...birçok şekilde biz aynı zamanda şey de denemiş oluyoruz... ...hani mekanın kullanımı, seyircinin mekanla kurduğu ilişki bakımından... ...ve gerçekten aynı anda 5-6 çekim olurken de... ...biz böyle bir festival tadında etkinlik yapabildik... ...insanlar çok iyi gösterdi, keyif aldı... ...bunların hepsi aslında bizler için çok memnun eden güzel veriler oldu... ...yazını yine aynı şekilde açık havada, deniz kenarında... Aslında hepimizin az çok bir umut ve neşe ihtiyaç olduğu bu, bu günlerde biraz böyle keyif, keyfimize vardıran İstanbul'a farklı bir yerden kuzeyden bakıp ee, ...yeniden sevmeyi belki de... Yani ...ben bunu çok önemsiyorum hakkından... ...çünkü hep benzer rutinler... üzerinden hep ilerliyoruz hayatımızda... ...bazen mahallemizden dışa çıkmıyoruz... ...okul ya da iş yeri arasında... E, ...mekik dokuyan, dokuyan bir... ...hayat ritmimiz olunca da... E, ...şehirle kurduğumuz ilişki de çok değişiyor... ...yani bu, bu ritmi bozarak... ...nasıl farklı bir şekilde... ...yeniden sevebiliriz ya da hayatımıza daha farklı nasıl bakabiliriz? Çünkü hikayeleri keşfettikçe de aslında insan e, çevresinde fark etmediği şeylerin de... ...farkındalığını kazanarak... E, ...yani yüzünde farklı bir tebessüm oluyor, seviyor yeniden. Yani ben e, zaman zaman aslında tarihi mekanları daha farklı dolaşarak... E, ...hiç e, kendi e, rutinimizde olmayan... Fakat aslında şehrin büyük bir partisi haline gelen mekanları böyle zaman buldukça gezmeyi, e, yeniden tanımayı, e, insan geliştikçe ve değiştikçe de o mekandan da kurduğu ilişkiler de farklı oluyor. Yani bunu deneyimlemeye de çok önemsedim için şahsen. Biraz e, Kundalya Sinema'nın da açılış e, dönemini biraz böyle tasarladık şehir temasından yola çıktık. Yani şehre yeni bir sinema kazandırıyoruz. Farklı bir sinema deneyimi sunan, farklı bir lokasyonda. Belki de birçok seyirci Belkoz'a hiç gitmemişti İstanbul'da bunca sene yaşayıp. Özünde biraz daha üç fabrikanın kurduğu, biraz her ne kadar İstanbul'un içinde olsa da İstanbul'un dışında olan bir mekan. Hani evet gerçekten evden dışarı şey çıkıp, bir e, klasik sin e, klasik filmi belki de hiç beyaz perdede seyretmediği bir filmi seyretme arzusuyla tekneye binip yine boğazdan geçerek ya o kış e, puslu havada e, bambaşka bir yere e, gelecek ve e, yani o karşılaşmadığı bir estetikte karşılaşacak. Eski endüstriyel endüstri bir estetik. Yani mekanların bir, biraz kendimizi iyi hissettiren ve özel hissettiren özelliklerinden de çok yoksun olduğumuz için bugünkü hayatımızda biraz onun da tatmasını sağlayacak. Ee, bir e, deneyim aslında tasarlıyoruz. Evet yani o ama orası uzak dezavantajını aslında tam da avantaja e, çevirmek. Hı hı. Biz e, ben geçen hafta sonu bunu deneyimleme fırsatı buldum ve Hakikaten gözümde büyürken zaten hani metro ile İstinye'ye ulaşmak çok kolay ve oradan da motorla karşıya geçmek hı hı. kendi başına zaten deneyimi oradan başlatıyor. Hani boğazda böyle güzel tekne de rahat rahat giderek yer zaten onu ben her seferinde söylüyorum. Biz İstanbul'da bilimum tarihi mekanı yıkılırken sürekli olarak özellikle de o dediğim gibi modern mimari... ...kırklar eller altmışlarda yapılan binalar... ...ben çok sevdiğim... ...hiçbir e, hani onların koruması da yok... ...patır patır hepsi yıkılırken... E, ...hem o dönemden... ...hem daha önceki dönem, çok farklı dönemlerden... ...çok farklı türde mimarileri... ...bir arada barındıran böyle bir vaha gibi... ...bir yere varmak hakikaten... ...kendi başına zaten çok keyifli... E, ...sinema... Sabitlenmiş vaziyette artık hı hı. Çeşitli yerler denedikten sonra Gayet güzel bir salonda yapmışsınız ee, Ses ve Projeksiyonu buradan özellikle Tavsiye etmek istiyorum çünkü e, Ana akım sinemalarda e, Ben mesela Suspiria'ya gidemedim Çünkü o kadar çok şikayet duydum ki Filmin ne kadar karanlık gösterildiği hakkında Bir türlü içimden gelmedi Hani Daha iyi bir salon bulayım düz renkleri görebileceğim hani <gülüyor> Filmi görebileceğim bir yerde göreyim diye sonunda kaçırdım o yüzden onun da e, altını çizmek istiyorum. Biraz da tabii programdan bahsedelim. Hı hı. Şehir dedin. Biz bir kısmını zaten duyurduk. E, demin müziğini çaldığımız apartman tekrar oynayacak e, yanılmıyorsam. Program şu anda hafta sonları sadece. E, cumartesi, pazar saat 4 ve 8'de gösteriliyor filmler. Hı hı. E, yılın geri kalanındaki programları bir... Hatırlatalım istersen bazı filmlerin gösterimleri o ilk seçilen filmlerin bazıların gösterimleri bitti aslında ama bazıları için hala fırsat var. Evet biraz e, tekrarı önemsiyoruz hani e, fırsatı olmayıp e, yeniden seyretme e, olanan tanımak için e, seyircilere. Aslında apartman yarın dörtte oynuyor e, aynı şekilde. E, Night and the City'nin geçen hafta sondu fakat e, bu pazar e, Berlin Büyük Bir Şehir Senfonisi'ni son bir kez seyirciyle buluşturacağız. Yine canlı müzikte e, Gonca e, Varol'un ve Armağan Koçak'ın e, e, eşliğinde. New York esrarı e, pazar 8'de o bizim açılış filmimizdi zaten. Jules e, Venedik e, Film Festivali'nde bu sene klasikten bölümündeydi restore edilen. E, ve aslında açılışta da e, yani bir nevi Türkiye'de e, yıllar sonra ilk kez e, Kundura Sinema'da seyirciyle buluşuyor. Yarın ayr ayrıca Jacques Tati'nin e, Playtime oyun vakti e, filmini izleyeceğiz. E, şimdilik böyle e, hafta sonunu e, temel alarak e, seanslarımızı görüyoruz. E, organize ettik yani ama bu elbette sadece hafta sonu ile sınırlı kalacak demek değil önümüzdeki aylarda e, ufak ufak böyle hafta içi denemelerimiz de olacak e, Ocak Şubat e, Mart'ta e, her, ay, her ayın son cumasında özel gösterim düşünüyoruz e, hatta e, ana e, ya özel gösterim temasını şöyle ilerlettik ana, e, ana programın teması dışında yine e, Yıl olan, restore edilmiş geçmişlerde daha yani hep popüler kültürün aslında biraz parçası olan mutlaka müziğini ya da parçalarını bir şekilde giflerden bile tanıdığımız ekstrakları bir iki tane ipucu verebiliriz evet. kesinleşen <gülüyor> yani o şeyi biraz beyaz perdede sunmak ve küçük ikramlarla bir deneyime dönüştürmek istedik. Some Like tatı Hat'ı izleyeceğiz Billy Wilder'ın. Ee, özel gösterimde ilk filmimiz onlar olacak. Ee, aynı zamanda Ocak'ta aslında böyle ufak e, geçişler yaparak... ...yani tamamıyla böyle keskin bir şekilde bu ay şu bitti... ...arkasından e, şu başlıyormuş gibi değil. Çünkü hepsi birbirini iç içe geçen e, anlatılar oluyor. Yani e, mesela Ocak'ta bir e, Senegal filmi seyredeceğiz. Ve e, Paris'e geçmeye çalışan e, bir şekilde... E, Paris'e, Fransa'ya gitmeye çalışan böyle bir e, göç, e, bir nevi hani, e, yeni sömürgeciliğin e, eleştirisini yapan bir film. Arkasında hani bir Paris filmiyle onu devam etmek, yani e, bağlantıları, bir akışı sağlamak e, bizim aslında önem verdiğimiz bir şey küratoryal programda. Tuki düşünüyoruz, arkasından... E, ...Kesinleşenlerden Kyrus Makin'in The Man past Pass var Ocak ayında. Ee, onları izleyeceğiz. Yani aslında biraz modern kentte giriş yapmışken... E, ...bu sefer de e, kent e, dokusunu nasıl karakterlere verdiği etkileri... ...üzerinde biraz e, düşüneceğiz hep beraber izlerken. Bir yandan tabii ki de e, kadın yönetmenlerin, kadın karakterlerin de... E, ...ön planda olduğu bir program yapmayı... E, Önemsiyoruz ve çalışıyoruz bunun üzerinde. Hiç kolay değilmiş yani böyle <gülüyor> <gülüyor> programlar yapmak. <gülüyor> ee, evet, bir sürü farklı e, dinamikleri var. Dinamik hakikaten. var göz önünde bulundurmak gereken şeyi de söyleyelim saat dört ve sekizde gösterimler. Ama hani böyle full deneyim olsun diyen dinleyicilerimiz için artık bir restoran da var orada. O yüzden Hı -hı. hani dörtteki filmin bittişim ne yapacağım sekize kadar diyecek bir durum da yok. Ee, yani bütün bu süreçte son 1-2 yılda çok gelişti ee, Kundura'nın mekanı. Daha önce gittiyseniz belki öyle bir şey yoktu. O yüzden onun da olduğunu hatırlatalım. Bir de şeyi de ben e, demin e, konuşmadık onu. Bu sinema fikri zaten Kundura fabrikasının bir parçası değil mi? Orası fabrikayken de sineması varmış. Ondan biraz da bahsedebilir miyiz? tabii. Aslında zaten bu e, kötü sanat kimliğimizi inşa etmeye e, edebiliriz gibi sorular hep kendimizi soru, sorarken zaman içinde e, kendimiz de bazı cevapları iyi veremediğimizi fark ettik. Yani doğru soruyu sorup hani doğru cevabı almak çok önemliydi bu e, bunu e, tasarlarken ve bu sebeple sözlü tarih e, projesine döndük. Yani gerçekten geçmiş hikayelerini keşfederek e, daha iyi e, ...daha köklü bir şey inşa edebileceğimizi düşündük. Ee, yaklaşık 100 kişi, 100 kaynak kişiyle görüştük ve e, çoğunlukla aslında... E, ...daha sosyal yaşamına bir kanı. evet merkezinde insan var ama... E, ...sadece üretim değil, e, bilmem ne kaç milyon e, çift üretilmesinden ziya... 3000 kişinin e, vadiyalı bir şekilde çalıştığı bir fabrikadan bahsediyoruz. Yani kreşinden tutun eğitimine... E, Dişçisi olsun, sağlık ocağı, sineması, yemekhanesini sinemaya dönüştürüyorlar Açık havada hatta düğün yapıp kendi düğünlerini yapıyorlar, eğleniyorlar Sendikanın ayrı çalışmaları oluyor Çayırın, Beykoz Çayırın, Çayırı'nda ilişkili farklı etkinlikler oluyor Yani eğlence de bu fabrikanın o community hissinin aslında en önemli parçasından biri ee, ya o kadar çok güzel şeylerle karşılaştık ki tabii ki de e, o dönemlerde özellikle Amerikan e, klasik western filmlerini izliyor olmaları yani sanki hiç e, duymamız imkansız bir Türkiye dinliyormuş gibi oluyoruz yani biraz kurmaca geliyor bize bu gerçek hikayeler ama bir o kadar da gerçek e, Ben Herb Spartacus gibi filmleri seviyorlar 70'lerin sonuna doğru biraz daha Türk e, filmlerine aralık veriliyor Yemekhanede hatta Yemekhanede Akşamları film izlerken dizseklerini böyle e, masaya dayarak izlerlermiş ve e, filmden sonra hep dizseklerin yağlandığını fark edermiş. Bir de öyle an bir anısını anlatmıştı. E, yani e, hatta aslında o projeksiyon makinesini biz hala koruyoruz. E, carbon Arc Lamp e, yani elektrikli ve kömürle çalışan e, bir makina. Yugoslav yapımı, İskra, işte 50... Altı sanısam, yanlış hatırlamıyorsam. Aslında o dönemlerde birçok hani devlet tarihinde bulunan e, projeksiyon tipi. Ama tabii fabrika içinde çok e, sıra dışı. E, onu hatta sinemanın fuhaisine sergiliyoruz. Bir nevi e, bu geçmişine ışık tutan, o bizimle geçmişle bağ kuran bir e, şekilde bize... ...o gücü de veriyor aslında... ...evet eskiden vardı ve siz yeniden yapıyorsunuz... ...yani doğru... E, biz ışık tutan bir... E, ...projeksiyon makinesi gerçekten o hissi... ...onun her kapıdan e, kapıyı açıp onu gördüğümde... ...çok iyi hissediyorum... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...aynı şekilde bu arada hani... ...az önce bahsederken evet restoranda vakit geçirebilirler... ...ama aynı şekilde biz marangosahneyi de... ...böyle küçük bir sergi alanına dönüştürdük... ...onun üzerinde hala çalışıyoruz... Yani aslında tam bir sergi e, projesine dönüşecek 2019'da ama yine de temizlediğimiz e, depoda böyle sakladığımız eski makineler var ve onları temizledikçe oraya koyuyoruz. Biraz böyle Sümerbank e, zamanına e, kısa bir böyle yolculuk yapmak isteyen de böyle özel geziler yapabiliyoruz. <gülüyor> evet, e, Hemen. Şimdi açan dinleyicilerimiz için derler ya Beko Kundura Sineması'nı konuştuk Buse Yıldırım'la. E, elinize sağlık ve kolay gelsin. Çok, şimdi daha yavaş yavaş başlıyorsunuz biliyorum ama yine de çok güzel bir programdı bu Kasım Aralık programı. Böyle devam etmesi ümidiyle. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Şimdi haftanın yeni filmlerinden birinden bir parçayla devam edeceğiz. Post Malone ve Swaley'den Sunflower. tell telling me. Cosmallow'um ve Swaley'den dinledik. Sunflower haftanın yeni filmlerinden yeni bir süper kahraman filmindendi. Ee, Örümcek Adam'ın farklı bir versiyonu geliyor bu hafta. Örümcek Adam, Örümcek Evreni'nde Spider-Man Into the Spider-Verse bir animasyon bu. Ama o filme geçmeden, e, Roma'dan bahsetmeden edemeyeceğim çünkü... E, yılın en beklenen filmlerinden Roma bu hafta sinemada çok da kısıtlı bir şekilde vizyonda olduğunu söyleyelim. Çünkü bir Netflix filmi zaten e, sinemalarda gösterilmesi üzerine pek çok e, kavga döndü. Cannes Film Festivali'nde yarışamadı Netflix filmi olduğu için ardından Venedik'te premierini yapıp orada Altın Aslan'ı aldı. Alfonso Cuarón'un yeni filmi... E, ...bu senenin e, en beğenilen filmlerinden biri oldu. Başrollerde Yalitza Aparicio, Marina de Tavira ve Nancy Garcia Garcia yer alıyorlar. 1970'lerde Mexico City'de geçen bir hikaye, bir aile. Bir yandan Mexico City'de siyasi kargaşa hüküm sürmekte. E, Cleo adlı genç bir kadın bu ailenin yanında hizmetçi olarak çalışıyor. E, hem evin işlerini yapıyor hem dört çocuğa bakıyor... Ee, bir yandan da onun e, evin hanımı Sofia ile olan ilişkisi, Sofia'nın e, kocası e, çünkü ayrılmak zorunda kalıyor e, işte, aileden bir süreliğine... E, Cuarón'un da kendi aslında çocukluk hikayesi ve e, filmi adadığı Libo'da e, filmde Cleo olarak geçen e, karakterin ilham kaynağı. Kendi çocukluğunda evinde çalışan e, kadının adı. E, Cuarón e, Hollywood'un en başarılı yönetmenlerinden Oscar'ı da aldı. Hatta e, Meksikalı arkadaşlar üçlü arasında ilk Oscar alanı oldu Gravity ile en iyi yönetmen Oscar'ını. Ee, bu sefer kendi çocukluğuna kendi şehrine dönüyor 18 yıldır neredeyse ilk defa Meksika'da bir film çekmiş Itumama Tambien'den beri ilki bu Ve dediğim gibi Venedik'te çok beğenildi Altın Aslan'ı da aldı Meksika'nın e, Oscar yabancı dilde Oscar aday adayı Ki ilk beşe kalacağına garanti gözüyle bakılıyor Hatta Diğer dallarda da adaylık alabileceği e, konuşuluyor. Altın Küreler'de en iyi senaryo, en iyi yönetmen ve en iyi yabancı dilde film dallarında aday. E, Venice, Venedik'te Altın Aslan yanında Sinis ödülünü de aldı. Toronto Film Festivali'nde seyirci e, ödülü üçüncüsü oldu. E, dediğim gibi yılın beğenilen filmlerinden. Bu sefer Çivo e, ile Emanuel Lubezki ile e, çalışmamış görüntü yönetmeni olarak hep birlikte çalıştığı o. Artık efsane hale gelen Lubeski ile bir şekilde vakit uymamış olmamış. Fakat en sonunda kendisi çekmiş. Yani filmin hem yönetmeni hem kendi hikayesi, senaryosu, görüntü yönetmenliği tamamen Koronun en kişisel filmi. Ee, film bittikten sonra Netflix haklarını almış ama dediğim gibi ondan sonra da epey bir tartışma ortaya çıktı. Kandaki e, Netflix kavgasıyla beraber. E, Netflix bir yandan sinema filmleri sinemada izlemeyi seven izleyiciyi de mutlu etmek ve e, çeşitli ödül e, haklarını da kaybetmemek için sinemalarda da gösterime sokuyor bu filmi ama biraz kısıtlı. ...şekilde dediğim gibi aynı gün itibariyle Netflix'te de yayınlanmaya başlıyor. Yani bugün itibariyle ancak e, özellikle sinemada görülmesini e, tavsiye ediyor gören herkes ve korun kendisi de aslında. Evet Roma bu hafta sinemalarda. E, bu hafta bir de Ukrayna'nın Oscar aday adayı gösterimde o da Sergey Loznitsa'nın yeni filmi Donbas. Başrollerde Boris Kamorzin, vale, Valeriu Andriyuta, Tamara Yatsenko ve Natalia Buzko yer alıyorlar. Ee, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde geçen bir hikaye bu da. Dört yıldır e, savaş sürüyor bir yanda Rusyanları, milisler. Her, epey büyük bir karmaşa, yolsuzluk, soygunlar, çatışmalar, her şey günlük hayatın bir parçası halinde. Ee, bu Donbastaki kaos ortamını ...anlatan bir film. Kanda premierini yaptı. Belli bir bakış bölümünde orada en iyi yönetmen ödülünü aldı Loznitsa. Çok farklı tarzlarda e, filmler çekebiliyor. Belgesel de e, yapıyor. Çok daha e, yavaş, durgun filmler de e, çekiyor. Buradaysa çok daha e, hareketli bir hikaye görüyoruz. Haftanın Roma ile beraber bir diğer ilgi çeken filmi de Donbas. Ee, bu arada Roma niye adı Roma diyecek olursak Meksiko City'nin Roma mahallesinde geçtiği içinmiş yoksa Roma'nın şehriyle bir alakası yok. Ee, haftanın yine çok iyi eleştiriler alan bir diğer filmi ise demin kısaca bahsettiğim bir çizgi film bir animasyon. Spider-Man Into the Spider-Verse örümcek adam örümcek evreninde yönetmenler Bob Persichetti, Peter Ramsey ve Rodney Rothman. Seslendirenler Türkçe liste açıklanmadı Hem orijinal hem dublajlı oynuyor Bu arada onu da söyleyelim Çünkü sadece çocuklara yönelik bir animasyon değil bu ee, Eleştirilerde e, Bütün süper kahraman evrenini değiştirebilecek bir film Diye e, çeşitli yorumlar okudum Henüz görme fırsatım olmadı ama e, Çok da merak ediyorum açıkçası ee, İngilizce seslendirenlerde Shameik Moore ve Jake Johnson var daha genç isimlerden ama e, onun yanında çok da iddialı bir kadro da var. Hayley Stanfield, Meher Şala Ali, Lily Tomlin, Zoe Kravitz, Nicholas Cage ve Chris Pine. E, bildiğimiz örümcek adamla başlamıyor aslında. Brooklynli genç siyahi bir örümcek adam Miles Morales ile başlıyor. Ve görüyoruz ki e, farklı evrenler bir araya geliyor yani bu... Çizgi roman dünyasında farklı evren hikayesi var. Bir şekilde hikayeleri farklı yönlerde geliştirebilen. Burada ise bütün bu evrenler birbirine giriyor. Ve bir şekilde oradan kendi evrenlerine dönmesi gerekiyor bu karakterlerin. Miles Morales'e ek olarak bildiğimiz Peter Parker da var. Spider Gwen var. Spider-Man var. Spider-Ham var. Ki sonuncusu bir domuzcuk. Bu... Bu hafta hem küçüklere hem büyüklere hitap edecek bir animasyon bu. Altın kürelerde en iyi animasyon adayı olduğunu da söyleyelim. Ayrıca bu sene Amerika'daki farklı şehirlerin eleştirmenler birliklerinde neredeyse hepsinin en iyi animasyon ödülünü aldığını da söyleyelim. Bir film de bu hafta Kuzey İrlanda'dan geliyor. Daha küçük dinleyicilerimize yönelik bir film. A Christmas Star yılbaşı sürprizi. Richard Elson yönetmiş başrollerde Aaron Galway Kendrick, Rob James Collier ve Pierce Brosnan yer alıyorlar. Ee, ufak bir kasabada e, bir müteahhit, düzenbaz bir müteahhit kasabaya göz koymuş. E, bildikleri kasabayı tamamen değiştirmeyi e, planlıyor halkın. E, küçük bir kız da e, bir şekilde bu e, olacakları engelleme çab çabasında... Sinemajik ee, Festivali e, işbirliğiyle yapılmış bu Gençlere yönelik bir festival Ve e, fazla deneyimi olmayan Ve genç e, Oyuncu ve e, Sinema sektörü çalışkan, çalışanlarını Kullanarak çekilen bir film Onlara da bir eğitim fırsatı Tanımak amacıyla e, O yüzden ilginç bir proje aslında Dediğim gibi biraz daha küçük dinleyicilerimize Yönelik bu haftanın filmi İki tane de yerli yapım var. Biri bir devam filmi Bana Bir Soygun Yaz 2. Murat Toktamışoğlu yönetmiş. Başrollerde Şafak Sezer, Çetin Altay, Umut Oğuz ve Hasan Elmas yer alıyorlar. Ee, i̇lk filmin sonrasında e, karakterler Kıbrıs'a atmışlar kendilerini. E, fakat orada da işler karışıyor. E, bir şekilde para bulmaları gerekiyor. E, otelin kumarhanesini soymaya karar veriyorlar. Diğer film ise Aşk Bu Mu? Yönetmen Ömer Uğur başrollerde Afra Saraçoğlu ve Kubilay Aka onlara Salih Kalyon, Şerif Erol, Tanju Tuncer eşlik ediyorlar. Umut adlı çocukluğundan beri hırsızlık yapan bir genç ile Gülüm adlı çok e, hayatında hiçbir derdi olmayan okulda başarılı e, iddialı genç bir kızın e, hikayesi fakat Gülüm e, bir gün hasta Oluyor ve e, karaciğer nakli gerçekleşmezse ölecek. E, film romantik komedi olarak başlayıp oradan hasta genç kız melodramına doğru biraz dönüşüyor. E, bu da haftanın diğer yerli yapımı. Evet bu haftanın yeni filmleri e, Roma hakikaten heyecan verici e, tekrar söylemeden edemeyeceğim. E, şimdi bir parça daha çalalım biz. E, Kuzey İrlanda filminden. A Christmas Star yılbaşı sürprizinden genç bir şarkıcı söyleyecek. Bu televizyon programlarından birinde adını duyurmuş Zena Donnelly, We Can Shine. I've been looking for a light to guide me home limbs I flicker or a star to call my own how can I be heard if no one seems to listen but I'll shine just like the stars above me glisten we can be united for so Zena Donnelly'den dinledik. We Can Shine bu haftanın yeni filmlerinden A Christmas Star'dan geldi. Evet bu hafta e, programın başında zaten e, Kundura Sinema'dan bir hayli bahsettik. Oradaki gösterimler devam ediyor. Bunun dışında e, Pera Müzesi'nde yeni bir program başlıyor. Bergman'a övgü. Bu arada Pera Müzesi'nde bir de sergi açıldı. Onu da duyuralım sanırım. Onun da bir film programı olacak zaten ancak... Sergiyi de e, görmek lazım Parajanov, Sarkis ile e, Sovyetlerin e, daha son dönemlerinin en önemli yönetmenlerinden Paracanov e, 1991'de hayatını kaybetmişti. E, ama yönetmenliği dışında pek çok farklı eseri de var. E, Erivan'da müthiş bir müzesi var. Oradan çeşitli parçalar geliyor ve Sarkis'in de Parajanov'la bir diyalogda e, ürettiği kendi işleri de bir katta sergileniyor. Pera de e, bu hafta itibariyle açıldığı Mart'a kadar da sürecek e, ve bu bağlamda Parajanov filmleri de gösterilecek önümüzdeki aylarda ancak şu anda başlayan bugün itibariyle başlayan bir başka program daha var paramüzesinde Müzesi'nde Bergman'a övgü artık Bergman'ın 100. yılı 100. yaşı senesinin sonuna geliyoruz ona dair son bir toplu gösterim bu bugün başlıyor 29 Aralık'a kadar sürecek yakın zamanlarda Türkiye'de gösterilmemiş 9 filmini içeriyor bu program Kısa filmleri de var arada. Ee, televizyon için çektiği e, opera, sihirli flüt de var. E, normalde pek görmediğimiz filmleri burada e, karşımızda. E, bu akşam saat 9'da kriz filmiyle başlıyor bu. E, bunu Victor Sjösterman danışmanlığıyla çekmiş ilk filmi yarın saat 3'te sihirbaz var 5'te de sihirli flüt oynuyor pazar günü ise 3'te provadan sonra 5'te de saraband oynayacak önümüzdeki haftalarda da 28 ve 29 aralıkta da yine bu filmler tekrar gösteriliyor kısalarda bunlara eklenecek Bergman severler için normalde pek izleyemediğimiz filmlere ulaşmanın ee, çok iyi bir fırsatı bu. Pera Müzesi'nde Bergman'a övgü. Şimdi bu vesileyle Mozart'tan, e, sihirli flütten bir Arya çalalım biz de. Bu filmdeki haliyle The Vogelfanger... Jag fångar fåglar med min Så brann med mig, som vandrar nya om jag så drygar, musviel ya konga Der Vogelfänger Operasını dinledik Hakan Hagegard dan Mozart'ın Sihirli Flüt operasından da bu versiyonu da Bergman'ın e, yaptığı Sihirli Flüt e, adaptasyonundan geldi bu hafta sonu Peramüzesinde Müzesi'nde Bergman'a övgü programı dahilinde gösterilecek. Yarın saat beşte. Evet, e, diğer haberlere geçelim. Festival haberleri, e, Oscar haberleri sürüyor. Festival haberlerinde dün bizi çok mutlu eden bir haber oldu. E, Berlin'de bu seneki yarışmada yer alacak ilk altı film... Açıklandı ve bunların arasında Emin Alper'in yeni filmi Kız Kardeşler'de yer alıyor. Başrollerde Cemre Ebüziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir yer alıyor filmde. Ee, dünya premierini orada yapacak. Bu bir Türkiye, Almanya, Hollanda, Yunanistan ee, ortak yapımı e, bakanlıktan destek alamamıştı Emin Alper. Buna rağmen e, bin bir zorlukla çekti e, filmini e, çok da iyi bir ekiple. Ee, ve şimdi premierini e, Berlin yarışmada, ana yarışmada yapıyor olması hakikaten çok e, gurur verici. Buradan e, Emin Alper'i ve bütün ekibini tekrar tebrik ediyoruz. Onun dışında Fatih Akın'ın yeni filmi yine Berlin'de. Dergol Dinehan Şu, e, Altın Eldiven. E, yine yarışmada e, premierini yapacak olan François Ozon'un yeni filmi, Grâce à Dieu. Ee, Denikote'nin yeni filmi e, Repertoire de Will Disparu Ghost Town Anthology. Ee, bir Almanya-Sırbistan ortak yapımı Angela Schanellek'in filmi Ich war zu Hause, aber at home, but e, Evdeydim ama diye çevirebileceğimiz. Ee, ve e, Avusturya'dan Marie Kreuzzer'in filmi Der Boden unter den Füßen e, The Ground Beneath My Feet olarak İngilizcesi çevrilmiş ayakları altındaki yer veya ayağımın altındaki yer diye çevirebileceğimiz filmde yarışmada Önümüzdeki haftalarda bu filmlerin başka hangi filmlerle yarışacağını da herhalde öğreniriz Evet, Oscar hikayeleri e, geçtiğimiz hafta biz Perşembe akşamı kayıt yapmıştık ve Kevin Hart'ın Oscar sunucusu olacağını duyurmuştuk. Fakat demiştik ki bu iş değişebilir, Oscar akşamı Kevin Hart'ı göremeyebiliriz. Bizim kaydımız yayına girene kadar yani Perşembe gecesinden, Cuma ölden sonraya kadar iş değişti hakikaten ve Kevin Hart geri çekildi muhtemelen e, akademi tarafından. E, talep edilen bir şekilde e, Çünkü daha önceden yaptığı çeşitli e, homofobik yorumlar çok eleştiri aldı Şimdi e, akademi kara kara düşünüyor kimi seçsek de geçmişinde böyle karanlık lekeler köşeler olmasa bizi rezil etmese bir yandan seyirci sayısını arttırsa e, gibi e, çok bilinmeyenli çok e, zor bir denklem var karşılarında e, ve e, sunucu olmaması düşünülmeye başlanmış bu. E, Belki ara ara çıkan çeşitli ünlüler çeşitli e, ödülleri sunacak olan tabii ki yine insanlar olacak ama bütün gecenin ev sahipliğini yapacak bir sunucu acaba olmasa mı hiç e, bundan vaz mı geçsek diye konuşuluyormuş şu anda. Hemen bu dedikoduyu da verelim. Geçtiğimiz hafta yine Oscar'larla bağlantılı diyebileceğimiz bir ödül e, adaylıkları açıklandı. SAG AFÇAN'ın yani e, Screen Actors Guild e, Oyuncular Birliği'nin adayları açıklandı. E, şimdiye kadar açıklanan adaylıklardan çeşitli farklılıklar var. Ve aslında Oscar'a dair en çok... E, İşaret de buradan geliyor çünkü akademinin e, içindeki en kalabalık grup oyuncular. O yüzden oyuncular kime doğru meylediyorsa Oscar'larda da benzer şeyleri sıklıkla görüyoruz. E, filmler arasında A Star Is Born Bir Yıldız Doğuyor öne çıktığını görüyoruz. Dizilerde de komedilerde Mrs. Maisel ve Ozark e, drama dalında önde. Hemen e, adayları da paylaşalım sizle. E, erkek oyuncu e, Christian Bale, Vice ile Dick Cheney'i canlandırdığını söylemiştik geçtiğimiz haftalarda. E, bir Yıldız Doğuyor ile Bradley Cooper, Freddie Mercury rolünde Rami Malek, Green Book e, yeşil rehber ile Viggo Mortensen ve Black Klansman'daki e, KKK'ye sızan e, siyahi polis rolünde John David Washington. Kadın oyuncu ise Mary Poppins Returns ile Emily Blunt, The Wife ile Glenn Close, The Favorite ile Olivia Colman, Bir Yıldız Doğuyor ile Lady Gaga ve Can You Ever Forgive Me ile Melissa McCarthy. Ee, Bir Yıldız Doğuyor dışındaki filmler bizde henüz gösterime girmedi. Umarız onları da önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ee, yardımcı erkek oyuncu da Yeşil Rehberleme Herşela Ali, Beautiful Boy ile Timothée Chalamet. Black Klansman Adam Driver, Bir Yıldız yorla Sam Elliott ve Can You Ever Forgive Me ile Richard E. Grant. Ki e, daha henüz ödüller başlamadan en güçlü aday olarak görülen bu son ikisi Sam Elliotla Richard E. Grant. Bakalım ne yöne doğru gidecek. E, yardımcı kadın oyuncu da The Favorite'ten iki oyuncu var Emma Stone ve Rachel Weisz. Uh, ...Vice'dan Amy Adams, A Quiet Place'den Emily Blunt uh, ve Mary Queen of Scots ile Margot Robbie... ...buradan gördüğümüz gibi Emily Blunt hem yardımcı hem uh, ana oyuncu da aday. Uh, toplu kast uh, adayları ise ki bu aslında Oyuncular Birliği'nin en iyi film ödülü anlamına geliyor... Uh, Oldukça da eleştirildi bu adaylıklar, onu da söyleyelim. Oscar'ların istediği gibi aslında çok popüler filmlere gitti adaylıklar ve göreceğiz bakalım Oscar'larda da bu mu olacak. A Star is Born, Bir Yıldız Doğuyor, Black Panther, Black Clansman, Bohemian Rhapsody ve bizde gösterilmeyen Crazy Rich Asians. Evet dizilerde de dediğim gibi e, Ozark ve The Marvelous Mrs. Maisel e, pek çok adaylık aldı. Dizilere özellikle mini dizilere baktığımızda aslında e, hepsi Oscar almış veya aday olmuş oyuncuları da görüyoruz. Özellikle kadın oyuncularda Amy Adams var Sharp Objects ile Patricia Arquette Escape at Danimora ile Patricia Clarkson Yine Sharp Objects ile ve Penelope Cruz, Assassination of Johnny Versace ile Emma Stone'da Maniac ile adaylar. Dediğim gibi bu isimlerin hepsi zaten e, en az bir Oscar adaylıkları da var. E, dizilerde, dramada adaylar The Americans, Better Call Saul, The Handmaid's Tale, Ozark ve This Is Us. Komedilerde Atlanta, Barry, Glow... The Kominsky Method ve The Marvelous Mrs. Maisel. Burada Amy Adams'ı da tekrar anmadan geçmeyelim çünkü kendisi hem e, mini dizilerde kadın oyuncu da Sharp Objects ile aday hem de yardımcı kadın oyuncu filmlerde Vice ile aday e, güçlü bir senesi yine Amy Adams'ın e, Hollywood'un e, en Belki de başarılı oyuncularından biri son senelerde birkaç defa da Oscar adayı oldu ama henüz almadı. Bakalım belki bu sene Vice'la bu değişebilir. Evet, son bir haber paylaşarak bitirmek istiyoruz programı. Bir araştırma yayınlandı geçtiğimiz hafta. Kaliforniya'da gerçekleştirilmiş bir Oradaki büyük ajanslardan biri aracılığıyla bir üniversite değil aslında ama Creative Artists Agency ile ve bir e, araştırma şirketiyle. 2014-2017 yılları arasında e, başrolünde kadın olan filmler yani kadın hikayesi anlatan filmlerin e, ne kadar bütçesi olursa olsun... E, Başrollerinde erkek olan filmlerden daha fazla para yaptığı ortaya çıkmış. Böylelikle kadın hikayeleri anlatırsak o film para yapmaz bahanesinin de aslında hiçbir geçerliliği olmadığı e, ispat edilmiş durumda. E, aynı şekilde Beckel testi geçen filmlerinde geçmeyenlerden daha iyi şey yaptığı da ölçülmüş. Bu da e, ara sıra bahsediyoruz bekdel testinden. Bir filmde iki kadın karakter birbirleriyle Konuşuyor mu ve erkeklerden başka bir şeyden bahsediyor mu? Bektel testi bu Bunu geçemeyen filmler var ve çok var e, ana, Ama bunu geçen filmler e, geçmeyenlerden daha iyi gişe yapmışlar En azından 2014-2017 arasındaki filmlere baktığımızda Evet bunun şerefine e, bu filmlerden biri olarak e, bu araştırmada örneği verilen Moana'dan bir parçayla bitirelim programımızı ee, Moana'nın müziklerini Lin-Manuel Miranda yapmıştı. Bu senede e, Mary Poppins Returns'ün e, önemli rollerinden birini üstleniyor. Golden Globes'da da erkek oyuncu da aday. Ee, şimdi Christopher Jackson, Rachel House, Nicole Scherzinger, Auli Cravalho ve Louis Bush'tan gelecek Moana'dan. Where You Are ile deva, e, veda edeceğiz size. Teknik Masada Barış'a ve bu haftaki destekçimiz Azmi Hamzaoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. <gülüyor> It's time you knew The village of Motulnu is all you need The dancers are practicing They dance to an ancient song Who needs a new song? to so one for we need This tradition is our mission And Moana, there's so much to do Don't trip on the terror route That's all you need We share everything we make We joke and we weave our blaster To the fishermen come back from the sea Don't walk away, Moana stay on the ground now Our people will need a chief and there you are There comes a day when you're gonna look around And realize happiness is where you are Consider the coconut, no, consider its trees Please Each part of the coconut. coconut, that's all we need We make our, we make our nets from the fibers The water's sweet inside We use the side. leaves to build for